Ee, hocam en son ifk hadisesi işleniyordu muhabbet bağında, İfk hadisesinde bir miktar e, sohbetimize konu da olmuştu, ilerlenmişti mevzu ama nihayetine de gelmemiştik. Evet, yani ifk hadisesi deyince, gerçi programı tekrarlarında da defaatle gördük, dinledik ama ilk defa dinleyen kardeşlerimiz olabilir. İlk defa bu programı dinleyen, takip eden kardeşlerimiz olabilir. İfk hadisesi yani ifk hadisesi, Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemize atılan bir iftirayı mevzu etmek demek oluyor. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle ifk yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zevcelerinin, ta kıyamete kadar nasıl Tahir Mutahhara Tahire ve Mutahhara olduklarını görülmesi açısından Cenab-ı Hakk'ın bir cilve-i ise yani Allah Teala böyle bir cilve böyle bir hal yaşatıyor Ümmet-i Muhammed'e keşke yaşanmasa diye düşündüğümüz bu hadise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ehli ve Ezvacı Tahirat Validelerimizin ebediyen tertemiz oldukları fermanı ilahisini ne yapmış oluyor? Beraberinde getirmiş oluyor. Eyvallah. Dolayısıyla böyle bakıldığında hadisenin ne kadar mükemmel ve ne kadar mükemmel yani ekmeli mahlukat Hz. Fahri Alem Efendimiz'dir. Mahlukatın en mükemmelidir. Kendisi öyle oldukları gibi kendisine mensubiyeti olan zatların da kemalini Ekmeliyetini ve mükemmeliyetini de Bu hadiseyle görmüş oluyoruz Çünkü insanlar Her ne kadar Aileleri iffetli afif de olsa, Afife de olsalar Çok iffetlidir Deme gibi bir e, Tanıtım içerisine Böyle bir tanıtıma Böyle bir metü senaya ihtiyaç duymazlar Fakat Böyle bir hadisenin zuhuruyla Böyle bir vaka karşısında Cenabı Hakk'ın bizzat Allah Resulü'nün zevcelerini yani annelerimizi met etmesiyle mutahara, tahire, valideler olduğunu göstermesi Allah Resulü'nün her bakımdan mükemmel olduğuna bir delil, bir bürhan, bir ayet olmuştur. Vesselam. Eyvallah tabiatıyla biz muhabbet bağında hep ne yapıyoruz? Hem konuyu takip etmeye çalışıyoruz. Hem bugüne bize intikal etmesi gereken hadiseleri kalbi sahada devşiriyoruz. Hem de şu an üzerinde bulunduğumuz Cenab-ı Hakk'ın bize lütfettiği zaman ve zeminden de biraz bahsediyoruz. Ki bu ay Recep ayıdır. Recep ayıdan da yani Recep ayına da ne olmuş? Bu ay gelmiş de ne olmuş ki? Diğer aylardan farkı nedir? Diye sorabilecek kişilerin bizi dinlediğini zannetmiyorum. Bizim muhakkak muhabbet bağında takip eden kardeşlerimiz zaten recebi Şaban'ı, Ramazan'ı mübarek geceleri, günleri fark eden, bilen, idrak eden kardeşlerimizdir. Fakat yine biz bir hatırlatmada bulunalım. Bugünler Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin, cemal cennet müjdelerinin ve bereketinin bir menbaıdır, kaynağıdır. Recep-i Şerif'te yapılan ibadat ta taat, ilim tahsidi, eve yapılan hizmet, talebenin talebenin ders çalışması, velhasılı meşru sahada yapılan bütün güzellikler, bu ayda ayrı bir feyiz, ayrı bir bereket kazanır. Yani, niye sadece ibadet taat'ta bırakmadık işi? Biz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerifini hatırlayalım. Maalen yine nakledelim. Muhtasar olarak arz ediyorum. Buyuruyor ki iki cihan Serveri Efendimiz bir kişi geceliğin bir akşam yani uyku saatinde dinlenmesi gereken bir saatte dinlenmeyip acaba şu ilmi sahada şu ilmi mevzu nasıldır? Ben bunu öğreneyim diyerek Öğrenmeye gayret eder Gecesini o şekilde geçirirse Yani uykusuna İnmi bir şeyi öğrenmek için Kıyarsa Velev ki diyor Fahri Alem Efendimiz O öğrendiği şeyle amel etmesin Sadece öğrensin Velev ki amel etmeyecek Ya bu şu mevzu nasıldır Mesela işte konuşuyoruz Hazreti Ayşe Validemiz hakkındaki ifk meselesi Ya şu neymiş acaba Allah Resulünün hayatından şunu ben bu gece bir okuyun. Derde o şekilde uykusuna kıyarsa geceyi ibadetle geçirmekten eftaldir buyuruyor. Biz müminler olarak öğrenmeye, kendimizi geliştirmeye, bilgimizi, görgümüzü arttırmaya mecburuz. Zaten ibadet, taat, geceleri yapılan, gündüzleri yapılan tesbihat idraki arttırmak içindir. Yani insan adeta hani bir tuval düşünün, bir resim yapacağınız yer düşünün, onun temizlenmesi gibidir. Veya bir yemek yapacaksınız, o yemeğin kabının kalaylanması, temizlenmesi gibidir. Anlatabiliyor muyum? İbadet ve taat insanın kalbinin cilasıdır, gözünün nurudur, kulağının pasını giderir, nefsin kötülüklerini temizler. Niçin? Bir şeyler öğrendiğinde onun bereketini al almak için. İdrakini geliştirmesine, kötülüklerin o isin pasın mani olmaması için bunları yapar bir insan bunları yapacak zaten yapacak bu temizliktir ama bir yandan da okumaya, öğrenmeye sohbetlere muhakkak suretle iştirak edecektir bunu hatırlatıyoruz ve Allah Teala iki cihan serveri Efendimizin yaptığı dua gibi namazlarımızdan sonra da diyoruz Ya Rabbi bu Recep ayının çıkışını çünkü artık 15 günü devirdik Bu Recep ayının çıkışını bizlere hayırlı eyle Biz Recep'ten ayrılıyoruz ama Recep'i bizden şikayetçi eyleme Bizim için mübarek eyle Güzel bir Recep ayı yaşamışız gibi kabul eyle Ve bizi Şaban-ı Şerif'le beraber Ramazan ayına ulaştır diye dua ediyoruz Amin. İşte bu dua ve niyazlarla muhabbetimizi bir daha tazelemiş olalım ve hemen konunun da tekrarını yapmış olalım. Şöyle ki işte malum Hazreti Ayşe validemizin o kervandan geri kalmasıyla beraber sahabiden zatın ona yardımcı olması, o sahabiyle beraber görülmesi üzerine bilhassa imani zaafları olan hatta imanları olmayan münafıkların dedikodu yapması, fakat ayet-i kerime, ayat-ı beyinat gelmediğinden, inzal olunmadığından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de vahisiz konuşmayacaklarından bu hükmü bir müddet bekletmeleri hatta Hazreti Ayşe validemizi annesinin evine göndermeleri mebsubayız. Değil mi? Eyvallah. Bu göndermeyi nasıl izah etmiştik geçen programda? Allah Resulü Hazreti Ayşe validemize küstü darılı da mı gönderdi? Hayır. Daha sonra okuyacağız inşallah. Resulullah Efendimizin adetleridir. Bir hususta vahiy ilahi gecikince Perhiz yaptırır Yani onun Başka şeylerden alakasını keser ki Hani ağlayan Çocuk nasıl memeyi bulur Neticede iyice bir Mahzunlaşsın da vahiy gecikmesin Diye Allah Resulü Merhametinden dolayı Hazreti Ayşe Validemizi annesinin yanına Göndermiştir daha doğrusu Kendisi gitmek istemiş Allah Resulü de gidebilirsin Buyurmuştur Şimdi böyle devam ederken nihayetinde ashabıyla istişare eden o Muhammed'ül Emin, o ashabı da emin olan Zat-ı Ali, ashabıyla da istişare ettikten sonra neticede Hz. Ayşe Validemiz bir daha bu mevzulu konuşacak ve birbirini seven o iki kalbin mütehassiz olmasıyla beraber bu sevginin menbaı, kaynağı, Haliki ve Rabbi olan Hazreti Allah vahyini indirecektir. İşte tam şimdi o vahisteyiz. Sizden dinleyelim. Evet. Hazreti Aişe'ye iftira edilişin üzerinden bir ay gibi uzun bir müddet geçmiş olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize bu hususta herhangi bir vahiy inmedi. Mescitte ashabına irad ettiği hitabesinden birkaç gün sonra Hazreti Ebubekir'in evine vardı. Selam verdikten sonra Hazreti Ayşe'nin yanına oturdu ve "Ey Ayşe! Hakkında bana şöyle şöyle sözler erişti. Eğer sen bu isnatlardan uzak isen yakında Allah seni onlardan beri ve uzak olduğunu açıklar. Yok, eğer böyle bir günaha yaklaştınsa Allah'tan af dile ve ona tevbe et." Çünkü kul günahını itiraf ve sonra da tevbe edince Allah da onu af ile muamele buyurur. Çünkü adalet mülkün temelidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de yakini dahi olsa Cenabı Hakk'ın vahyini tatbik etmekle mükelleftir. Cenabı Hakk'ın vahyini tatbik etmek adaletin gereğidir. Zaten Cenabı Hak o vahyini o nebisini, o cemi kanunlarını, cemi ahkamını, hikmetlerini bu tabiatın haliki ve rabbi olarak ne yapmıştır? Kendisi beyan etmiştir. Dolayısıyla bir insan Allahsız bir şekilde, Allah'ın kanunlarına riayet etmeden adil olmuş olamaz. Fakat şöyle bir parantez açalım. İşçinin hakkını vermek, bu hem kitabullah'a hem ahkama uygun muvafıktır, olması gereken şeydir. Hem de Allah'ın, Allah, Allah Teala'nın kainatı yarattığı düzene muvafıktır. O da bir ayettir. Yani çalışan bir insanın hakkını alması veya ona hakkının verilmesi, Vahide bunu okumasa bile, Allah Resulü'nden tatbikini görmese bile, eğer insansa beraber yaşadığını fark eden bir mahluksa, bunu yapmak zorundadır. Tabi temayülleri de Allah böyle yaratmıştır. Dolayısıyla derler ki bir yer küfr payidar olabilir ama zulm ile payidar olmaz. Bu sözü lütfen belleyiniz. Bir yer ne yer olursa olsun yani aile olabilir, bir e, hükümet devlet olabilir, başka bir şey olabilir. Küfr ile payidar olur. Ne demek? İnanmamıştır, dinsizdir. Fakat kendi bulunduğu konumda ve ortamda gereken şeyi hakkı, hukuku gözetir. Çocuğun hakkını verir. Bir müessesede çalışıyordur. O müessesedeki işçinin parasını tıkır tıkır tıkır öder. Onun sağlık sigortasının bilinenmesinin hepsini yapar. O işçi de zulmetmez. O da parayı aldı diye saatini boşa geçirmez. Beş dakikada yapacağı tatili bir saat uzatmaz. Adalet üzerine yürürse Velev ki bunların anlı secdeye varmasın Allah Teala tabi yarattığı bu düzen içerisinde buna riayet edildiği için orayı yükseltir. Ama bir insan düşünün ki din diyanet dilinden düşürmüyor, ibadet yapıyor, taat yapıyor, kasaba gittiğinde adama sağ kolumdan ver bana diyor sünnet diyor sağ tarafını yemek kolun. Bu şekilde kendine göre bir sünnet yapıyor. Gerçi böyle insanlar yoktur. Çok azdır ama bir tane bile olsa biz burada tenkidini yapalım. Fakat işçisi illallah demiştir. Parasını olduğu halde vermiyor. Hakkını gasp ediyor. Muhakkak o müessese çökecektir. Çünkü Allah bunu kaideye bağlamıştır. Zulm ile payidar olmaz. Ama küf ile payidar olabilir. Zulüm olan yerde. Dolayısıyla İki cihan serberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gayet hakimane, gayet adilane bir şekilde mesafeyi yakınimdir, eşimdir, mahbubumdur, sevdiğimdir demeden neyse o ahkamı oraya tatbik etmiştir. Bu düzene en başta kendisi numune-i imtisar olarak riayet etmiştir. Bu sorular, bu sözler onun içindir. Evet. Eyvallah. Hazreti Ayşe o andaki durumunu da şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini bitirince gözümün yaşı kesildi. Öyle ki gözyaşımdan bir tek damla bulamıyordum. Hemen babama dönüp Resulullah'a bu hususta benden taraf cevap ver dedim. Babam vallahi kızım Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne diyeceğimi bilemiyorum dedi. Sonra anneme döndüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu hususta benim tarafımdan cevap ver dedim. O da vallahi ben de Resulullah'a ne diyeceğimi bilmiyorum dedi. Baba ve annesi Resulullah'a herhangi bir cevapta bulunmayınca Hazreti Aişe bizzat konuşmak mecburiyetinde kaldı. Şehadet getirip Cenab-ı Hakk'a hamd ve senada bulunduktan sonra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 sizin için de Yakup Aleyhisselam'ın oğullarıyla olan misalinden başka getirecek misal bulamıyorum. Nitekim o zaman o artık bana düşen güzel bir sabırdır. Sizin şu anlatıcınıza karşı yardımına sığınılacak ancak Allah'tır demişti. Evet. Bu çok önemli bir hitap şeklidir. Hazreti Ayşe validemizin çok hakimane bir uçlu budur gayet güzel işin çerçevesini o feraseti iman imanın getirdiği nurla ne yapmıştır? Güzelce ortaya koymuştur ve buyurmuştur ki sabrın cemil bana şimdi güzel bir sabır lazımdır demiştir ve ne olmuştur? Biz e, burada bir ara vereceğiz galiba vakit daralıyor ama Eyvallah. E, burada tekrar ediyoruz. Hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin demek ki bildikleri bizler için gayip ama onun için gayb değil. Allah bildirdiği zaman artık o gaybden çıkıyor. Fakat Allah bildirmediğinde iki cihan server Efendimiz olsun veya herhangi bir veli olsun veya herhangi bir peygamber olsun o hususta bir şey söylemesi nedir? Mümkün değildir. Demek ki söylediği zaman da izni haklı söylüyordur. Bu kaideye riayet edilmesi icap eder. Hani Salih Aleyhisselam'ın devesinin kaybolması gibi Neler haber vermişti Salih Aleyhisselam ama Devesi kaybolduğunda Nerede olduğunu ilk anda bilememiştir Hazreti Yakup Aleyhisselam peygamberdir ama Yusuf Aleyhisselam'ın ölmediğini Rüyadan ve feraseti nübüvetiyle Fark etmiştir Nebilik görüşüyle, nazarıyla fark etmiştir ama Nerede olduğunu bilememiştir Neden? Allah bildirmemiştir Ama bildireceği zaman da Tam Mısır'dan, kaç günlük, kaç aylık mesafeden Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğinin kokusunu almıştır. Değil mi efendim? Eyvallah. Demek ki izni hakla olan hadiselerdir. Bu sebepten dedik ki konuşmanın başında bu vahyin beklemesi, bu husustaki vahyin gelmeyişi nedir? Ve bu hadisenin böyle ayyuka varacak şekilde e, büyümesi nedendir? Bir cilve-i Rabbani'dir. Allah Teala bir güzellik bahşedecektir. Bir şey sahneliyodur. O en güzel şekilde sahnelensin diye beklenilmiştir. Zaten öyle bir vakitte gelecektir ki en güzel şekilde asap imtihanını verecek ezvacı tahirat validerimiz imtihanını verecek. Herkes imtihandan geçecektir. Allah Resulünün adilane ve hakimane ustubuyla, Allah Risalet Penahiyye Efendimizin Şefaati uzmasına bizleri nail eylesin inşallah. Amin. Henüz Resul-i Kibriya Efendimiz yerinden kalkmamıştı. Yani Hz. Aişe Validemizi dinlediler ve henüz yerlerinden kalkmadılar. Cevap da vermediler. Tam o bekleyiş anında. Evet. Ev halkından da hiç kimse dışarı çıkmamıştı. Yani meclis dağılmamıştı. Ben sözünüzü kesiyorum ama. Şimdi bu teferruatı biraz açayım mı müsaade ederseniz? Esaflolu. Eski edepte ve bilhassa yani Arap eski Arap örfünde ve bizim örfümüzde de öyledir. Bir meclis toplandığında bir konuşma oradakilerle beraber yapılıyorsa o meclise dahil olunmaz. Yani o hususi bir mecliste bir konuşma yapılıyorsa herkes böyle sallapati elini kolunu sallayarak içeri girmez. Girmediği gibi o meclisteki en son söz söylenmeden kalkılmaz. Yani kalkılıyorsa meclis bozuldu demektir. Bu alışveriş bahsininde bilhassa yani ben çok detaya girmek istemiyorum ama birazcık İslami tedrisatla meşgul olanlar fıkıh meselelerinde alışveriş bahislerinde bunu çok iyi bilirler. Bir mecliste bir şey konuşuluyor, bir fiyat üzerinde anlaşılıyor iken birisi o meclisten ayağa kalkıp dışarı çıkıp içeri gelse artık o eski konuşulan fiyat konuşulmaz. Meclis bozulmuş kabul edilir. Anlatabiliyor muyum? Yani en son konuşum neticeye bağlandıysa bağlandı. Bağlanmadan mecliste oturulan. Meclis böyle gözümüze böyle sandalyeli falan meclis gelmez. Dört kişi oturuyorsun. Şu mal hususunda konuşuyorsun. Kaça verirsin, kaça alırsın. Şunu yapar mısın, bunu yapar mısın derken siz kalkıyorsunuz odadan çıkıp tekrar geliyorsunuz. Bizim konuştuğumuz her şeyi tekrar konuşmaya hakkımız var. Şartların değişmeye hakkı var. Meclisi niye bozdun çünkü? Yani bu şunu gösteriyor. Oturulduğunda öyle kalkıp gitmek hem bir saygısızlık hem de meclisi bozmak kabul ediliyor. Dolayısıyla burada verilen bu detay kıymetli müellifimizin Allah selamet versin. Hizmetlerini inşallah daha âli eylesin. Burada anlatılmak istenen iki cihan serbere efendimiz henüz kalkmamışlardı. Dışarı çıkan da olmamıştı deyince meclis henüz bozulmamıştı. Yani oturma hali henüz dağılmamıştı. O minval üzere devam ediyordu demek bu çok önemli. Yani Hazreti Ayşe Validemiz sözünü bitirdiği an o süre bu süreye bitecek. Söyledi ve ardından Allah konuştu demek. Mecliste Allah konuştu demek. Çünkü vahiy tam bu anda zuhur edecektir. Evet. Peygamber Efendimiz'e hemen orada vahiy geldi. Hazreti Aişe o anı da şöyle anlatır. Resulullah'ı vahyin ağırlığı ve şiddetinden terlemek gibi vahi alametleri bürüdü. Nitekim vahiy sırasında kış günleri bile kendisinden inci tanesi gibi ter dökülürdü. Daha evvel de arz ettik Medine'nin kışı meşhur. Yani diyarı Arap diye orada kış olunmuyor zannetmesin. Eksi on dereceler bile görülmüş Medine'de. Buz tutmuş göller, sular. Kışında gidenler bilir Umre'ye Sabahleyin baya bir çöl ayazı vardır Kışın bile dedikleri o İki cihan serveri Efendimiz vahiy geldiğinde Hava serin bile olsa soğuk bile olsa inci taneleri gibi İnci tanesi bile Basit kalıyor ya Allah Resulü'nün teriyle inci tanesi değişilir mi? Fakat inci tanesi gibi Çok berrak böyle boncuk boncuk Ter zuhur edermiş Mübarek alınlarında ve şakaklarında Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine elbisesi örtüldü. Başının altında da derinden yastık konuldu. Vallahi ben ne korktum ne de aldırış ettim. Çünkü o fenalıktan uzak olduğumu ve Allah Teala'nın bana zulmetmeyeceğini biliyordum. Hani meşhur bir söz vardır. Hadis olduğu da söylenir. el hainu Haif el hainu Haif Hain kişi korkar. <gülüyor> Hıyanet işleyen kimse korkar Korkak olur Düzgün doğru işini yapan insan korkmaz Hz. Ayşe validemiz öyle diyor Evet Allah Resulüne vahiy geliyor falan ama Ben hiçbir korku ve endişe taşımıyordum Neticede Allah biliyor benim yapmadığımı Allah bana zulmeder mi? İtikadım tamdı diyor Evet. Annemle babamın ise Halkın ağzında dolaşan dedikodular Allah tarafından doğrulanacak diye korkularından özleri kopuyor, cansız düşü vereceklerini sanıyordum. Ey inananlar, ey dinleyenler, ey kıymet dinleyenlerimiz, ey müminler, mümineler, size tekrar arz ediyorum. İbretle dinleyiniz. Hazreti Ebu Bekir Sıddık ve eşini düşünün. Dünyada kainatta kaç kişi onlar gibidir? Fakat insana fitne, fesat, iftira atıldığında onlar bile acaba bir şey olacak mı kaygısını yaşadılar. Fitne çıkartmayınız, laf taşımayınız, dedikodu yapmayınız. Bunların vebali öyle büyüktür ki bin tane sihir yapmaktan kötüdür bir insana bir lafı taşımak. Hasta eder, fesat çıkartmayınız. Kaynanızın, gelininizin, görümcenizin, akrabanızın, çolunun, çocuğunuzun, ailenizin Bırakın gördüğünüz hadiseyi, görmediğiniz hadiseler üzerine konuşmayınız. Bu çok büyük bir hıyanettir. Bir insan bırakın siz bizim gibi insanları salih bile olsa, evliya bile olsa, sıddık bile olsa bakın nasıl dedikodulardan etkileniyor. Ve bunu yapan insan tam bir hıyanet içerisindedir. İsterse sakalı göbeğine kadar olsun, isterse anlı secide çürüsün. İsterse gözü gözükmeyecek, burnu gözükmeyecek derecede yüzünü örtsün. O insanların haya perdesini yırtmıştır. Allah'ın settar ismine karşı sen settarsın ama ben de bunun günahını açacağım diye Allah'a meydan okumuştur bu insanlar. İftira atmayınız. Gözle görmediğiniz bir şey teksir etmeyiniz. Ya Mustafa böyle yapmış. Fatih Hoca'yı şöyle görmüşler. Gördün mü sen? Görmedin. Ne yiyorsun? Bir şey dinlediğin zaman ya yalandır ya doğrudur. Doğruysa zaten anlatlaman lazım. Sen niye yayıyorsun kötülüğü? Sen öyle bir şeye aşina olduysan örteceksin ki Allah senin günahını örtsün. Tabii ki yaptığın kabahat başkasının fesadına düşmanlığına ise ayrı. Fakat o kişinin şahsi bir ise sen niye bırakın yani şeyi öküz altında buzağı arıyorlar. Gelinini çekiştirenler, kaynanasını çekiştirenler, gelinine azap edenler, damadını sövenler. İnanın bu ahlakı ı Muhammedi değil. İşte okuyoruz bak bu münafıkların işi. allah Resulü'nün sünnetini ihya etmek onun ahlakıyla ahlaklanmaktır. Namazın dördünü ikisini kılmak değildir. Onlar ferdi sünnettir. Cemiyet sünnetlerini ihya etmek lazımdır. Ben onu kılmayın demiyorum. Fakat sen tırnaklarını şu usul keseceksin. Sağa yandan şöyle gireceksin, helaya sola yandan gireceksin. Ee ama bir bir yandan da dedikodu yapacaksın. Böyle iş olmaz. Bu ahlakı reziledir. Münafıkların ahlakıdır. Mümin Müslüman elinden ve dilinden selamette olunan, emin olan insandır. Bak koskoca sıddık bile titriyor. Acaba o iftiralar doğru mu diyecek hale geliyor. Sıddık Ekber ya. Anlatabiliyor muyum acaba? Dolayısıyla bu fitneleri yapan insanlar hiçbir zaman rahat olmasınlar tövbe etmedikçe ve bu fitneleri bertaraf etmedikçe. İbretle okuyalım. Muhabbet bağında biz burada Allah Resulü'nün kronolojik olarak hayatını konuşmuyoruz. Bizim şu anda gönlümüzün safası için, ahlak-ı Muhammedi tahsil için bu programları yapıyoruz. Allah rızası için birbirini çekiştiren insanlar var ise şu anda bizi dinleyenlerden. Hemen tövbe etsinler. Ellerinden, dillerinden. Ben kimsenin şeyi değilim canım. Falancadan duydum, filancadan duydum diye. Söz taşıyanlar bu ahlakı terk etsinler. Yoksa iman ve İslam onları terk edecektir. Çok açık ve net söylüyorum. Ben söylemiyorum. İşte bakın. Hadiseyi görün. Hazreti Ebubekir Bekir titrerken bir müminsek bizim titrememiz lazım. O Hazreti Ayşe, radıyallahu an senin gelinin, senin damadın senin çocuğu için vahiy mi inecek inmeyeceğine göre sen fevkalade kibar olmak zorundasın fevkalade rahmetli, merhametli Allah'ın settariyetine sığınmak zorundasın, nerede kaldı bunu açmak nerede kaldı yuvalarda huzuru bozmak, arz edebiliyor muyum efendim bu münafıklıktır bunun adı münafıklıktır dolayısıyla burada çok ibret alınacak bir sahne vardır Lütfen dikkatle ve bu muhabbetle dinleyelim. Yoksa bu tarihi malumatı almışsın veya almamışsın. İnanın hiç sadra şifa olmaz. Muhabbet bağını teessüs edemeyiz. Buradan ibret almayı Allah bizlere nasip eylesin. Amin. Evet. Vahiy hali Resul-i Kibriya Efendimizin üzerinden kalkınca sevincinden gülüyordu. Hazreti Aişe'ye müjde ey Aişe yüce Allah seni kesin olarak tebriye etti. Yapılan iftiradan beri ve uzak kıldı dedi. Hazreti Ebu Bekir de son derece sevindi. Yerinden kalkıp kızı Hazreti Ayşe'nin başını öptü. Cenab-ı Hak konuyla ilgili olarak Resulüne indirdiği ayeti kelimelerde şöyle buyurdu. O uydurma haberi getirenler içinizden mahdut bir zümredir.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 bu apaçık bir iftiradır demeleri lazım değil miydi? Ya niye lazımdı? İmanın gereği bu çünkü. İmanın gereği bu. Neden imanın gereği kıymetli Mustafa kardeşim? Müminin nazarından korkunuz, o baktığı zaman Allah'ın nuruyla bakar der. Allah'ın nuruyla bakmayan kişi mümin denmez. Allah'ın nuruyla bakan insan da iftira edemez. Onda iman yoktur o. Dedik ya, iman o kişiyi terk eder diye. Daha evvel anlatmıştım, bir daha anlatayım. Bazen böyle hikayelerle iyi akılda kalır. Geçenlerde bir taksi şoförü yolumu çevirdi. Allah razı olsun, böyle misaller verdiğin zaman daha iyi anlıyorum dedi. Biraz da e, galiba o sebepten dolayı, bir ufacık bir kısa anlatayım size. Kadının biri akşamleyin eline tesbih alıyormuş, Pencenin kenarına oturuyormuş, bir yandan tespih çekiyormuş, bir yandan da mahalleyi seyrediyormuş. Mahallesinde makbul olmayan, mezmum dediğimiz, pek iyi bir hali olmayan bir kadın da varmış. Onun evine girenleri çıkanları sayıyormuş. Kaç kişi geldi, kaç kişi çıktı? Bir yandan da işi o kadar ciddiye almış ki, böyle bir yandan tespih çekiyor, bir yandan da kenara taş atıyormuş böyle. O yedi kişi gelmiş, o dokuz kişi girmiş çıkmış falan evine diye. Sonu alemi manada görmüşler o kadın öldüğünde. Falanca kadının yaptığı bütün o edepsizlikleri, terbiyesizlikleri bu kadının sırtına yükleyin diye. Allah. Aman efendim olur mu böyle şey? Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Estevzu billah. وَلَا تَزِرُوا وَاَزِلَتُونْ وِذْرَ ukhra. Kimse kimsenin günahını çekmez. E ayet var tabi. Kimse kimsenin günahını çekmiyor zaten. Ama aranırsa. Günahını çekmek üzere üstüne celbedersen ne olacak? Ayıp araştırmak böyle bir beladır. Senin vazifen mi o? Bunu alemi manada gören birçok derviş, birçok sofi bunu görmüştür. Meşhur bir menkıbedir bu. O kadının yaptığı bütün melaneti bu yapmış gibi yazın diyor. Onun defterine kaydolun diyor. Değer mi yahu? Değer mi? Diyeceksin ki niye sen şimdi böyle konuşuyorsun hocam? O kadar çok insanın derdiyle uğraşıyorum, o kadar çok şikayet geliyor ki, o gelinlerin, damatların, kaynanaların birbirine yaptıkları, aman yarabbi, aman yarabbi. Yani, balta girmemiş, ormanda yamyamın yapmayacağı melaneti, maalesef medeniyet timsali olması gereken evlerde, vahanelerde görüyoruz. Allah ıslah etsin. Amin. Evet. Muhabbet bağını Hazreti Ayşe' göz yaşı dök anaya göz dökmek için dinlemesinler sadece kendileri böyle bir fiilin içerisindeyseler hemen o fiili terk etmek üzere dinlesinler bizim kastımız maksudumuz budur evet ayeti Kerime'nin devamında esenuzubilde buna karşı dört şahit getirmeli değil miydiler evet. madem ki bu şahitleri getiremediler o halde onlar Allah katında yalancıların ta kendileridir. Evet. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın ihsan ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, o daldığınız dedikodu sebebiyle size muhakkak büyük bir azap çarpardı. Evet. O zaman siz o iftirayı dillerinizle birbirinize yetiştiriyordunuz. Hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyi ağızlarınızla söylüyor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 size ayetlerini açık açık bildiriyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. Müminler de kötü sözlerin yayılıp duyulmasını arzu edenler yok mu? Ya. Dünyada, ahirette de onlar için acıklı bir azap vardır. Amenna. Onları, kötülüğü yaymak isteyenleri Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ya üzerinizde Allah'ın fazl ve rahmeti olmasaydı, ya hakikat Allah çok esirgeyici, çok merhametli olmasaydı haliniz nice olurdu? Evet. Böylece Cenab-ı Hak vahiyle Hazreti Aişe hakkında söylenenlerin bir iftiradan ibaret olduğunu haber vererek, hem Resulünün temiz ruhunu ve pak vicdanını üzüntüden kurtardı, hem de Hazreti Ebubekir'in şahsiyetinin küçük düşürülmesine müsaade etmedi. Hem de Müslümanlar arasında zuhur eden fitne ve fesadın büyümesine fırsat vermedi. Vermedi. Ama hala daha Hazreti Ayşe validemize yan gözle bakan, hala daha Hazreti Ayşe isminin takılmasına e, tuhaf bir şekilde bakan, hakaret olarak Ayşe ismini kullanan maalesef. Sözüm ona Müslümanlar da var. Burada ben böyle çok farklı bir şey söyleyeceğim. Son birkaç dakikamızda ikinci bölümün sonuna doğru. Çok affedersiniz. Şimdi bunu hoca efendiler söylemezler. Yani bu mikrofonlardan bunları bir şekilde duyuramazlar. Bazen böyle bizim gibi cahil cesur olur kabirinden insanlar lazım. Pazarda çarşıda satılan o fasulye bile Ayşe kadın fasulye demeyin. O Ayşe herhangi bir isim değil. Boncuk fasulye değil, başka bir şey değil. Adam pazarda bağırıyor. Ayşe'ye bak, Ayşe'ye bilmem. Ya yani nasıl yani? Neticede senin benim bacım kızın olsa, o şekilde konuşulduğunda sen pazarda rahat yürüyebilir misin? Yürüyemezsin. En namuslu insan Allah ve Resulün namusunu namus bilen insandır. Bunu namus bilmeyen insan namussuzdur. İsterse haramı uçkur çözmesin. Ne demek ya? Bunun bile... Şeyi olmaz Kara böce kara Fatma derler mesela Sakın ha Bunlar bile başka dalaverelerdir Bunlar uydurulmuş şeylerdir Bu isimler üzerinden şey yapılmaz Köpeğine Arap diye isim takar Ali diye isim takar Binlemet diye isim takar Bunlar hiç hoş şeyler değildir Mümin zarif olmalı Yaptığı işi bilmeli Bunlarda da hiçbir zaman tesadüfe yer yoktur Bunlar bilhassa sokulmuş şeylerdir Velev ki bunu yapanlar hıyanet içinde olmasa bile bunun yayılmasına müsaade etmeyiniz. Kalkıp da şimdi öyle fasulye satanı derdest et şu haşla kafasına bir şey vur demiyorum. Ama en azından sözünüz geçebilecek insanlara bunu söyleyiniz. Bu bile bir terbiyedir. Sadece bu husustaki hassasiyetiniz bile sizi bir dereceye yükseltir. Unutmayınız ki koskoca bir zat olmuştur. O büyük Hz. Bişrafi yerde gördüğü bir tane lafzatullahı çamurlu olarak yerde durmasın diye kıyamadığından, yükseğe astığından biz de senin ismini yücelttik diye Allah'ın lütfuna, ihsanına mazhar olmuştur. Bu isimleri ayaklar altına almayınız. Eyvallah. Bunu da bir vasiyet büyüklerimden aldığım bir nasihat olarak aktarıyorum. Vesselam. Bir gün Hazreti Abdullah bin Abbas'tan Hazreti Ayşe validemizle ilgili ayetlerin tefsiri sorulmuştu. Kimdir Abdullah İbn Abbas? İslam tarihinin ilk müfessiri kabul edilir. Allah Resulü'nün amcasının oğlu. Abdullah İbni Abbas. Meşhur Abdullah'lardan değil mi? ile hamse diyorlar. Beş meşhur Abdullah'tan birisi Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh. Efendimiz işte demek ki hani diyorlar ya Kur'an bize inmiştir. Oku anla, hür iraden var. Niye canım ipotek ediyorsun başkasına veriyorsun hakkını falan. Sen de oku, sen de anla, hadi koçun falan diyorlar ya. Bak ashab-ı kiram, Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain hazretleri, yani peygamber efendimizin ashabı, arkadaşları, Arapça bildikleri halde, Resulullah'ın huzurunda bulundukları halde bazı ayetlerin tefsirini içindeki alimlere soruyorlar. Bu Allah ile kul arasında perde koymak değildir ki. O ilim verilmiş kendisine, o tefsir hali verilmiş. Ayatı, beyinatı, o ihtisası verilmiş. İnişindeki, nüzüründeki, tefsirindeki incelikler verilmiş. Allah Resulü'nün duasına mazhar olmuş. Fakih eyle bunu dinde. Diyerek Allah Resulü'nün bizzat duasına mazhar olmuş. Abdullah İbni Abbas. Ayetlerin tefsirini soruyorlar. Nasıl olur? Nasıl anlamamız lazım diye. Hatta kendileri de bazen Hazreti Ali Efendimizle istişare ederlermiş. Hazreti Ömer Efendimizle istişare ederlermiş. Ya Ali ben ayetten şunu anladım ama şunu çıkartamadım. Ne buyurursunuz bu hususta diye sorarlarmış. Dolayısıyla bir programda bir şeyler konuşurken Veyahut sizler bizler bir şey okurken bu detaylara dikkat ederek okuyalım. Asab-ı Kiram'ın dahi kendi aralarında hoca kabul ettiği insanlar var. Peygamber hayattayken bile soruyorlar. Bak Mescidi Ebubekir var. Mescidi Ömer var. Mescidi Bilal var. Yani insanlar beraber o huzurdan ayrıldıktan sonra o huzurun şimdi kitabı kritiğini yapıyorlar. Şöyle mi anlamamız lazım? Şöyle mi konuştuk, doğru mu konuştuk, yanlış mı konuştuk diye aralarında meşveret ediyorlar. Sohbet var ve ümmetin alimleri var. Burada kimsenin kimseye kibir yapması doğru değil. Erbabından, daha idraki yüksek olan kişiden, ilmi olan insanlardan bilmediklerimizi sormak boynumuzun borcudur. Nitekim Hazreti Allah'ta Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ı idrak eden zikrin mahiyetini anlayan Allah zikrinde müdavim olan Allah'ı her an zikreden Allah'ı hiç unutmayan kalpleri Allah'ın fütühatına, zuhuratına, sünühatına, zuhuratına, her şeyine masar, ilhamatına masar olan kalplerden sorunuz diyor. Allah diyor bunu. Allah celle celalü. İşte bu ayetler hakkında da Hazreti İbn Abbas'a soruyorlar. Evet. Hazreti Abdullah bin Abbas'sa şu izahta bulunmuş. Güce Allah dördü dört şeyle beraat ettirmiş. Yapılan iftiralardan onları temize çıkarmıştır. Birincisi Hazreti Yusuf'u Züleyha'nın kendi ehlinden getirilen bir şahidin diliyle beraat ettirmiştir. İkincisi Hazreti Musa'yı Yahudilerin dedikodularından elbisesini alıp getiren taşla beraat ettirmiştir. Hatırlarsanız bu misali vermiştik bizde. Hani Musa Aleyhisselam'ı iftira atıyorlar. Şöyle eksik azaldır falan filan diyerek. Bir gün yıkanmak üzere deriye nehre giriyor Hazreti Musa Aleyhisselam taşın üzerine elbiselerini koyuyor. Allah taşa yürü emrini veriyor. Taş bayağı böyle elbiseleri almış da kaçan bir adam gibi halkın içerisine doğru koşuyor. Hazreti Musa Aleyhisselam da Aman falan diyerek peşinden koşuyor. e Beraat ediyor Hazreti Musa Aleyhisselam ama biraz böyle Hazreti Musa Aleyhisselam'a çok fazla cilveleri olmuştur Cenab-ı Hakk'ın. Neyse onu ayrı bir bahiste konuşuruz. Şimdi radyoda konuşulacak bir şey değil bu. Evet. Hazreti Meryem'i kucağındaki oğlunu dile getirip ben Allah'ın kuluyum diye söyletmek suretiyle temize çıkarmıştır. Dördüncü olarak Hazreti Aişe'yi ise Yüce Allah kıyamete kadar baki kalacak olan kitabı Kur'an'daki o azametli ayetlerle beraat ettirmiştir ki bu derece belagatlı temize çıkarmanın benzeri görünmemiştir. Ya, görüyor musun muhteşem tabiri? Yusuf Aleyhisselam'ın beraati Zürihan'ın şahidiyle oldu. Musa Aleyhisselam'ın beraati bir taşın yürümesiyle oldu. Meryem Aleyhisselam'ın beraati çocuğun kundaktayken konuşmasıyla oldu. Hazreti Ayşe validemizin temizlenmesi beraati bizzat Allah'ın konuşmasıyla oldu diyor. Bak cık, muhteşem Allah. E Allah konuştu mu bir kıyamete kadar. Ebedi ne kıyameti? Kıyametten sonra da ebedi bir şekilde temizlenmiş oldu. Böyle bir beraat, böyle bir temizlenme olmamıştır diyor. Evet. iftiraya karşılık. Evet. Bakınız da bununla diğer beraat ettirmeler arasında büyük ve üstün farkı görünüz. Yüce Allah bunu ancak Resulünün mertebesinin yüceliğini ortaya koymak için yapmıştır. Ya, çünkü Allah Resulünün zevcesi. Peygamberleriyle nasıl dersin ki peygamberler arasında fark yoktur. Allah zaten bazı nebileri bazı nebilere üstün kıldığını Kur'an-ı Kerim'inde kitab-ı mübininde beyan etmektedir değil peygamberlere atılan peygamberlerin şeyini, o iftirasını bir kişiyle beraat ettirmek bizzat kendisi konuşmuştur. Ama neden diyor? Çünkü o herhangi bir insanın validesi, herhangi bir insanın eşi değil. Hz. var Validemiz, o mükemmel ve mükemmil, ekmeni mahluk, mahlukat, beşerin ve beşerin efendisi olan zatların efendisi, Hz. Fahri Alem olduğu için, onun şanı yüce olduğu için Allah onun zevcesini de ne yapmıştır? Bizzat kendisi beraat ettirmiştir. İşte bu Habibullah demektir. Diyorlar ya Kur'an'a bakıyoruz Habibullah göremiyoruz. Siz nereden buldunuz Allah'ın sevgilisi diye. Allah'ın sevgilisidir. O sevgilisinin hiçbir şeyi üzülmesine müsaade etmeyecek kadar Allah katında büyük bir sevgiye mazhar olmuştur. Evet. Resul-i Ekrem Efendimiz... Konuyla ilgili vahiy geldikten sonra çıkıp halka bir hutbe iradetti. etti. Sonra da gelen Kur'an ayetlerini onlara okudu. Bilahere yapılan iftirayı dilleriyle yaymakta en çok ileri giden Mıstah bin Üsase, Hassan bin Sabit ile Hamle bin Ticahş'a had vurulmasını emretti. İftiracılara had olarak seksener kamçı vuruldu. Evet. Tabi bu sayılan zatlar, ismi geçen, yad edilen zatlar asab ı kiramın yani saf, yani bir kötülük olarak değil. Dikkat ederseniz kıymetli dinleyenler, burada münafıklara vurulmuyor kamçı. anlatamadım bir daha dikkatli dinlesin kıymetli dinleyenlerimiz. Münafıkların orada kamçı yemesi mevzu bahis değil. Allah Resulü'nün sevdiği ve onu hakikaten seven insanların kamçı, cezasına maruz kalmaları şunu gösteriyor bir kişi bir hata yaptığı zaman başına bir bela bir musibet geliyorsa sevinsin Allah Teala'nın sevgili kuludur o yaptığı kabahatlerden dolayı hiçbir şey başına gelmiyorsa o insan korksun o kapı dışında kalmış biridir burada Hazreti Hasan bin Sabit Allah Resulü'nün çok dua ettiği bir zattır işte Ali İmran suresinin nüzülü bahsini açıp da okurlarsa tefsirlerden, Necran'dan gelen papazlara cevap veren, efendim belagat fesahat sahibi, şair bir zattır. Ve Ya Rabbi onu Cebrail aleyhisselamla sen teyit eyle, kuvvetlendir diye dua ettiği bir zattır. Yani Resulullah sevdiği insanlardır. Bu insanlar hata yaptığı zaman bir ceza görmüşlerdir. Dolayısıyla bizler bazı şeyleri, Laubari bir şekilde yayıyoruz. Fitneye sebebiyet veriyoruz da başımıza bir şey gelmiyorsa korkalım. Zira bu kapı dışında kaldığımızı gösterir ki bundan daha büyük bir felaket olmaz. Hiç olmazsa başına yaptığı kabahatlerden dolayı bir şeyler gelen insanların züğür tesellisi değil. Tabii ki tövbeye sarılması içindir bu. E, bunu bir Nimet olarak görüp hemen kendisine Çeki düzen vermesi icap eder Son kısımdan da bunu ibret olarak Tahsil etmiş olalım Eyvallah evet. Hicretin 5. senesi 29 Şevval Miladi Ocak 627 evet. Kendek Muharebesi Bir girizgah yapalım bir Eyvallah. başlayalım ee, Hem bir değişiklik olsun Demek ki Allah Resulünün Yolunda ilerlemek öyle kolay değil Ailesiyle imtihan olur, muhitiyle imtihan olur. Sadece yetmez, dıştan gelen taziklere de maruz kalır. Bu iş çetin bir yoldur. Her sahada mücadele etmek ve her sahada mücahit olmak icap eder. Evet. Uhud Harbi'nden iki yıl sonra vuku bulan Hendek Muharebesi, İslami gelişmenin önündeki engellerin büyük ölçüde bertaraf olmasında büyük rol oynamış, mühim muharebelerden biridir. Düşman saldırısını kolayca önlemek maksadıyla, resul Ekrem'in emriyle Medine etrafında hendekler kazılması sebebiyle, Hendek Savaşı adını alan bu muharebenin bir diğer adı da ahzaptır. Bu adı, Kureyş müşrikleriyle birlikte Yahudiler, Gatafanlar ve ve daha birçok Arap kabilesinin ve topluluğunun Medine üzerine yürümek için bir araya gelmiş olmalarından dolayı almıştır. Hizip'ler yani gruplar, cemaatler demek aslında. Evet. Hatırlanacağı gibi Resul-i Ekrem Efendimiz Yahudi kabilelerinden biri olan Beni Nadir'i Medine'den sürmüştü. Onlar da kuzeye giderek Hayber, Şam ve Vadül Kur'a gibi mühim yerlere yerleşmişlerdi. Bunlar Medine'den kovulmuş olmanın acısını, gittikleri yerlerde Peygamberimiz ve İslamiyet aleyhinde menfi propaganda ve tahriklerde bulunmak, civar halkını Müslümanlar aleyhinde kışkırtmak suretiyle dindirmeye çalışıyorlardı. Beni nadir Yahudilerinin kışkırtmaları, teşvikleri ve öncülük etmeleriyle meydana gelmesine sebep oldukları hadiselerden biri de işte bu Hendek Muharebesidir. Evet. Medine üzerine topluca yürüyüp Hazreti Resulullah ve Müslümanların vücudunu ortadan kaldırmak Menhus fikrini bu Yahudiler ortaya attılar Zaten Kureyş müşrikleri de böyle bir şeyi her zaman düşünüyor Ve böyle bir teşebbüse her zaman hazır bulunuyorlardı yani Derler ya su uyur düşman uymaz diye Evet. Zira onlar Uhud savaşından galip çıkmalarına rağmen İslami gelişmeyi durduramadıklarının, Müslümanların gittikçe çoğalmasına engel olamadıklarının ve Resul-i Ekrem Efendimizin nüfus sahasının genişlemesine mani olamadıklarının çok iyi farkındaydılar. Ama tabi burada bir düzeltme yapalım, Uhud bir galibiyet değildi. Evet. Ticaret kervanlarına hemen hemen bütün yollar kapanmış durumdaydı. İktisadi yönden kendilerini yok olmakla karşı karşıya getirecek bu duruma seyirci kalmak istemiyorlardı. Rahat hareket edebilmeleri için de Medine'deki İslam devletinin nüfusunu kırmak arzu ve emelini taşıyorlardı. Evet. Medine üzerine birlikte yürüyüp Hazreti Resulullah'ın bayraktarlığını yaptığı iman ve İslam hareketini yerinde boğma teklifi, daha evvelde belirtildiği gibi beni nadir Yahudilerinin liderleri durumunda olanlardan geldi. Müşriklerin lideri Ebu Süfyan, siz bu işi de samimi misiniz diye sordu. Dessas Yahudiler, evet dediler. Biz Muhammed'le çarpışma hususunda sizinle anlaşalım diye geldik. Ebu Süfyan bundan memnun oldu. Öyleyse hoş geldiniz, safa geldiniz. E, Köyler sağırlar, birbirine ağırlar, evet. Muhammed'e düşmanlıkta bize yardımcı olanlar yanımızda en sevgili, en makbul kimselerdir. Sonra da samimiyetlerini ölçme babında şu teklifte bulundu. Ama dedi, siz bizim ilahlarımıza tapmadıkça size pek güvenemeyeceğiz. Menhus gayeleri uğrunda her türlü aşağılığı işleyen Yahudi heyeti derhal putlar önünde secdeye vardılar. Oho, ya. Böylece Medine üzerine yürüyüp, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bayraktarlığını yaptığı iman ve İslam hareketini yerinde boğma kararında birleşip anlaştılar. Demek ki din savaşı değil bu savaş. Din savaşı olsa, Hazreti Musa aleyhisselama inanmış olsalar, putlar önünde secde etmezler. Ne onlarınki din savaşı, ne onlarınki din savaşı. Bir tek bunların dini imanları, kendi mevkileri, kendi hükümlerinin cari olması, dünya zevki ve Allah Resulüne hıyanet. Evet. Mekke'ye gelen heyet Yahudi alimlerinden müteşekkildi. Müşrikler hazır ayağa gelmişken onlardan bir hususu da öğrenmek istiyorlardı. Kendi aralarında gelenler bilgi sahipleri ve ehli kitaptırlar. Biz mi yoksa Muhammed mi daha doğru yoldadır? Bunu kendilerine bir soralım diye konuştular. Hı. Bunun üzerine Ebu Süfyan onlara, ''Ey Yahudi cemaati'' dedi. ''Sizler kendilerine ilk semavi kitap inmiş, ilim ehli kimselersiniz. Muhammed ile anlaşamadığımız meseleyi açıklığa kavuşturunuz. Bizim yolumuz mu, onun dini mi daha hayırlıdır?'' Aleyhlerinde olan hakkı gizlemeyi meslek edilen Yahudiler... Allah için söylenecekse siz Hakk'a ondan daha yakınsınız demekte de tereddüt göstermediler. <gülüyor> i̇şte en büyük katiller bile yaptıkları işi bir mesnede bir inanca dayandırmak isterler. Yaptıkları zulümdür halbuki. İlli bir fikriyata dayandırmak isterler. Ya biz buna inandığımız için bunu yapıyoruz. Yoksa bizim ne zorumuz var? Halbuki altlarında yatan... O görüşlerin altında yatan şey sadece zulmetmektir. Sadece mevki makam hırsıdır. Bir şeyi paylaşamamaktır. Dünyadır dünya. Dünya bir cifedir, leştir. Onun için kavga edenler de köpeklerdir. Et dünya cifetun ve talibuha kilabun. İşte böyle bir yal gördüğünde nasıl köpek hemen onu kendi sahibi olarak görür. Buradaki insanlar da bir itibar gördüklerinde veya kendi itibarlarını zedeleyecek bir zatı yok etmek fikri önlerine geldik hemen bu zulümlerini yerine getirmek üzere hareket ederler. Ama şunu da ihmal etmezler bir inançtan bir fikirden bir ideolojiden hareketle yapıyormuş gibi kendilerini gösterirler. Biz bu yüzde bunun için onlara karşı koyuyoruz yoksa bizim hiçbir karazımız yok derler halbuki onların dinleri imanları paradır, makamdır, mevkiidir. Başka başka makamları, başka başka sermayeleri elde etmek dertleri odur. Veya hut çok daha adisi sadece bir insana yaptıkları düşmanlıktır. Bir kişi düşmanlık için kılıktan kılığa girerler. Evet. Bu sözler haliyle müşrikleri fazlasıyla sevindirdi. Derhal bu kararlarının tahakkuku için hazırlanmaya başladılar. Yahudilerin müşriklere söyledikleri gerçek dışı beyanlardı. Hakkı bile bile gizliyorlardı. Bunun üzerine inen ayet-i kerimelerde mealen şöyle buyuruldu. Estemuzubillah, bakmadın mı şu kendilerine kitaptan biraz nasip verilenlere? Kendileri haça, şeytana inanıyorlar. Diğer küfredenler için bunlar...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 Cehennem muhakkak var tabi ki. Cehennem de hak, cennette haktır. Fakat Allah Resulünden ayrı kalma cehenneminden bizleri muhafaza eylesin. Amin. Esas cehennemi onlar Resulullah'tan ayrı kalarak, Allah'tan ayrı kalarak yaşıyorlar. O cehennem onların fikirlerinin tecessüm etmiş, şekil almış halidir. Cehennem niye vardır? Cehennem onların fikri, amelleridir. Ateş denildiğinde bu korkunç, ürkütücü gelebilir insana ama o insanların yaptığı fiillerdir. Cehennemdeki ateş o hırsızlıktır, o gıybettir, o küfürdür, o zulümdür. Allah onlara vücut verecek, bu dünyada göremediği o ateşi işte bunlar senin malındır diye kendisine gösterecek, topladığı malı orada kotaracaktır. Cenab-ı Hak bizleri bu dünyaya sadece cennet cehennemden korunalım diye değil, cennet cehennem arzusuyla yaşayalım diye değil, Allah'a yakınlık kendisine ve Habibine yakınlık için kurmuş, sahnelemiştir. Bunu idrak ederek ihsan mertebesi için gayret eden ve Allah'tan ve Resulünden ayrı kalmayı kendisine cehennem olarak gören, basiretli, idrakli, hakikatli kullarından eylesin. Amin. Bizleri bu türlü fenalıktan, nefis putperestliğinden nefse tapılmaktan bizleri cenabı hak muhafaza eylesin. İnşallah şu dualarımızı Recebi Şerif hürmetine ve ulseyidül kevneyn, Resulü's sekaleyn, İmamül Kobletayn, Ceddü's Subteyn Hazreti Fahri Alem efendimiz hürmetine de lütfen ve keremen kabul etsin. Allahumme salli ve sellim ve barik ala eşrafi ve esadi Nur tüm Âlâmbiâl ve Mursâdîn ve Âlehim ve Rabbi'l alemi.